İkinci ihtiyar. Zamanında üç kardeştik biz. Babamız ölünce 3 bin altın bırakmıştı hepimize. Altınları üçe ayırıp aramızda paylaştık. Ben payıma düşenle kendime dükkan açtım. Orada ıtır, misk, amber satarak hayatımı kazanmaya başlamıştım ki bir zaman sonra küçük kardeşim geldi yanıma. Uzak ülkelere gideceğini Ticari şansını değişik diyarlarda arayacağını söyledi. Gitme diye ne kadar dil döktüysem de ikna edemedim onu. Sonuçta gitti. Bir yıl sonra parasız pulsuz geri döndü. Baktım üstü başı perişan, acıdım haline. Hamama götürüp bir güzelce yıkattım. Yeni giysiler alıp donattım. Evimi alıp izzet ve ikramda bulundum. Ardından dükkanı ortak ettim. Karımız neyse vaatleştiğimiz üzere yarı yarıya paylaşacaktık. İşlerimiz yolundaydı. Bir zaman sonra da ortanca kardeşim tıpkı küçük kardeşi gibi düşünerek uzak ülkelerde ticaret yapmak istediğini söyledi. Bu kez ikimiz birden dil döktük. Kardeşimi örnek gösterip gitmemesini istedim ancak dinlemedi beni. Bir sabah helalleşip çıktı yola. Kardeşimle ben gül gibi geçinirken bir yıl sonra o da geri döndü tıpkı küçük kardeşimin ilk hali gibi cebi tam takırdı. Küçüğüne ne yaptımsa ona da aynını yaptım. Artık... Karı ve masrafları bölüşmek kaydıyla üç ortaktık. Çok şükür işlerimiz daha da büyüdü. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda rahat ve konforlu bir hayat sürüyorduk ki tekrar kafalarına koymuşlar diğer diğer gezmeyi. Ama bu defa beni de yanlarında götürmek istediler. 3 yıl boyunca aralıklarla kafamı ütülediler. Defalarca uyardım onları. Ne ki kulak asmadılar dediklerime. Daha fazla direnemedim bende. Ortaklığımızın altıncı yılında tamam gidelim dedim. Sevinçle sarıldılar boynuma, bir şartla gelirim ama deyince, sermayemizi sayıp ne olur ne olmaz hesabın yarısını toprağa gömelim diye teklif ettim. Seve seve kabul ettiler. Saydık altı bin altın, üç binini toprağa gömdük. Biner altını paylaşıp keselerimize doldurduktan sonra her birimiz kendine satmak üzere ayrı ayrı eşyalar aldı. Eşyaları yükledik, yükleri gemiye bindirdik, bir sabah vakti çıktık deniz yolculuğuna. İlk konak yerinde bir altına aldığımız şeyleri on altına sattık. İki, üç derken dördüncü konak yerinde elimizde hiç mal kalmadı. Keselerimiz çil çil binlerce altınla dolup taşmıştı. Evimize varmak üzere gemiye döndük. Sahilde pejmürde halli hırpani kılıklı yoksul bir kadın arastadım. Kadın sadaka dağıtıp dağıtmadığımı sordu. El verdiğince, gücüm yettiğince dağıtırım dedim. Bu sefer iyilik yapıp yapmadığımı sordu. Aynı şekilde cevap verince birden ellerime sarılarak öpmeye başladı. Şaşırmıştım. Lütfen bu garip halime bakıp aldanmıyınız diye söylenirken gözleri buğuluydu. Sonra bana öyle bir teklifte bulundu ki apışıp kaldım yerimde. Benimle evlenmek istiyordu. İlkin acıdığım durumuna, Ardından acıyla karışık bir sevgi muhabbet belirdi içimde. Onu eş olarak yanıma aldım. Gemiye bindik birlikte, üstünü başını değiştirip yenilerini giyindi. Kiraladığım özel kamarada yatıp kalktı. Kısası elimden geleni eksik etmedim onun için. Paraysa para, malsa mal, hürmetse hürmet, sevgiyse sevgi. Denize açılmıştık, mutlu ve huzurluydum. Kardeşlerim bendeki değişikliği fark edip uğru uğru kıskanmaya başladılar beni. Bir zaman sonra kıskançlıkları sönmek dinmek bilmez kin ateşine döndü. Eşimle beni öldürüp altınlarımızı çalmayı tasarlamışlar, haberimiz yoktu. Meğer şeytan onlara amellerini süslü göstermiş de akıllarını başlarından çekip almış. Neyse akşam oldu, deniz zifiri karardı. Eşimle yatıya çekildik. Az geçti, derin bir uykuya daldık. Kardeşlerimiz sinsice içeri girdiler. Biri ağzımı sıkıca kapadı, diğeri bacaklarıma dolandı. Tutup attılar beni denize. Ardından çığlıklar atan eşimi fırlattılar. Ben denizin derinliklerine doğru batarken, eşim ellerimden yakalayıp havalandı. Bir adaya bıraktıktan sonra tekrar havalanıp gözden kayboldu. Gördüklerime inanamamıştım. Hayal mi görüyordum yoksa bunlar gerçek miydi? Anlamak için kaba baldırlarımı çimdikledim. Canım yanınca, Olup bitene bir anlam veremeden kumsala serildim. Sabah vakti açtım gözlerimi, bir de ne göreyim? Etrafım rengarenk çiçeklerle kuşatılmış. Yıldızlar kararmaya, gün ağarmaya yakın eşim çıka geldi. Meğer eşim bir periymiş. Her şeyi bir bir anlattı bana. Şaşkınlığım daha da artmıştı. Ne diyeceğimi, nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Ama henüz işimi bitirmedim, dedi eşim. Ne işi diye kekeledim. Bir daha fenalık etmemeleri için gidip iki kardeşimi öldüreceğini söyleyince tüylerim diken diken oldu. Ne kadar kötü huylu hain karakterli de olsa kardeş kardeşti işte. Atsan atılmaz satsan satılmaz. Fenalıklarının kendilerini bağladığını, en büyük cezanın yapmış oldukları kötülükler olduğunu söyleyip kardeşlerimin canlarını bana bağışlamasını istedim eşimden. Ne yapıp ettimse vazgeçiremedim bu düşüncesinden. Bir hışımla kalktı yerinden geniş kanatlarıyla havalandı. Çok geçmeden geri geldi. Bu sefer beni de alıp tekrar havalandı. Rüzgar hızıyla çok geçmeden evimize vardık. Ben eve doğru gide durayım, eşim yine gözden kayboldu. Geride gizemli bir ses bıraktı. Kapıda iki kara köpek karşılayacak seni. Bu yağız köpekler kardeşlerindir. Hakikaten de iki yağız köpek çıktı karşıma. Beni görünce ayaklarıma sarılıp ellerimi yalamaya başladılar. Sırra kadem basan peri eşime mi yanayım yoksa köpeğe dönen kardeşlerime mi karman çormandı kafam. Birden toprağa gömdüğümüz altınlar geldi aklıma. Üçte birini çıkardım yerinden, dükkan açtım yeniden. İşleri rayına soktuktan sonra yanıma alıp yetiştirdiğim çırağa bıraktım dükkanı. Ben gelinceye kadar göz kulak ol diye sıkı sıkıya öğütledikten sonra kardeşlerimi tekrar eski haline çevirecek bir büyücü yahut peri bulmak umuduyla koyuldum yola. İki kara köpekle o diyar senin bu diyar benim dolanırken bu tüccara rastladım. Hüzünlü olduğu her halinden belli oluyordu. Sebebini sordum o da anlattı. Tam bu sırada siz çıktınız karşıma. Hikayesini burada bitiren ikinci ihtiyar, meraklı gözlerini ifrite dikmiş, ifrit bu hikayeyi de beğendiğini söyleyip, tüccarın canının üçte birini de ona bağışlamış. Bu kez de üçüncü ihtiyar girmiş devreye. Ey cinlerin sultanı, devlerin ulusu demiş kendinden emin bir dille. İki arkadaşımın hikayesini dinleyip beğendin, şimdi sıra bende, ne olursun kırma beni. ''Beğenirsen tüccarın kalan üçte birlik canını bana bağışlarsın, yok eğer beğenmezsen dilediğini yaparsın.'' Bir süre düşündükten sonra tamam diye karşılık vermiş İfrit ve böylece üçüncü ihtiyarda yanındaki katırı gösterip anlatmaya başlamış. <gülüyor>